emâbat. Kâinna istakâl hadîsi Kitâbullâh ve hayral hedî hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umûr <gülüyor> ha ve kullu mühtesasetin bid'a ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fînâr. Bugün inşallah İmam Berbehari rahimehullah'ın Şerhu's Sunne adlı eserinin tercümesinden derse başlayacağız. bu kitabın tercümesinde eee İlim Ehli Katında en çok tutulan neşri olan Halit bin Kasım Erradadi Radadi tarafından yapılan tahkike esas aldım. Bu tahkik Daru's-Sumeyy tarafından 2007 yılında Suudi Arabistan'da neşredilmiştir. İmam Berbehari Raymullah hakkında kaynaklarda şu şekilde bilgi veriliyor. İmam önder, mücahit, Hamdeliler şeyhi ve asındakilerin büyüğü Ebu Muhammed el-Hasem bin Ali bin Halef el-Berbehari Hindistan tarafından ilaç getirle Berbehar denilen bir yere nispetle Berbehari denilmiştir. Bunu Sem'ani Ensab adlı eserinde böyle zikrediyor. Bu Berbehar kelimesi de Baharat. Bizim dilimizde Baharat diye bilinen kelime. Elimizdeki kaynaklarda Berbehar olan doğum tarihi, doğum doğduğu ortam yetişmesi hakkında çok fazla bir bilgi yok. Fakat Bağdat'ta doğduğu, orada yetiştiği, büyüdüğü biliniyor. Ehl-i Sünnet ve Cemaatin imamı Ahmet bin Hanbel Raymolla'nın öğrencilerinin büyüklerinden, yakın arkadaşlarından ders almıştır. Ve hocalarının geneli Bağdatlı'dır. Bunlar içerisinde en meşhurlarından birisi Ahmet bin Hanbel Raymolla'nın yakın arkadaşlarından Ebu Bekir el-Mervezi'dir. Ondan ilim almıştır. Ebubekir mervezi e, Türkçe'ye Müsned-i Bekir diye Ebubekir radıyallahu anh Müsned'i e, tercüme edilmiştir. Daha önce eskiden. E, o eserin sahibi. Diğer bir hocası Seyil bin Abdillah et Rahimullah'tır. E, İmam, abid, Zahit vaazlarıyla, halleriyle ve kerametleriyle meşhur bir zat. E, bu zat da 283 yılında vefat etmiştir. İmam Berbehari rahimehullah heybetli bir imam idi. Hakkı söyler, sünnete ve rivayetlere tabi olmaya davet ederdi. Yönetici ve halk katında saygınlığı vardı, heybeti vardı. Hadis ve fıkıh imamlarından birçok kimse onun hadis ve fıkıh meclislerinde bulunmuşlardır. Ebu Abdullah el-Fakih rahimehullah şöyle demiştir: Bağdatlı birisinin Ebu'l-Hasan bin Beşşar'ı ve Ebu Muhammed el-Berbehari sevdiğini görürsen bil ki o sünnet ehlidir. Yani bazı alimler hakkında bu tür ifadeler kullanılmıştır. Çünkü onlar e, bulundukları beldelerde sünnetin sancağını yükseltmişler, bidat eline karşı reddiyeler vermişler. Bu sebeple de onları sevmeyen, taneden, eleştiren, dil uzatan kimseler çok olmuştur. E, bu gibi sebeplerle bu tür ifadeler kullanıyorlar. İşte Bağdat'ta e, bir kimsenin işte Berbehari'yi sevdiğini görürsem bil ki o sünnet ehlidir. Çünkü onu ancak sünnet deli sever. Bir ehli, nifak ehli ondan buğz ederler. Bu manada bir söz bu. Tabakatul de İbn-i Biyala rivayet ediyor bunu. İbn-i Biyala'da şöyle diyor. Zamandaki toplulukların şeyhidir. daha ehline karşı çıkma. El ve dil ile onlara beyanda bulunma hususunda en önde gelenidir. Yönetici katında saygınlığı vardı. Arkadaşlar arasında öndeydi. Arif imamlardan, usulde yakin sahibi hafızlardan ve güvenilirlik istikalardan biriydi. Zehebi Raymullah da El-İber adlı eserinde fakih, önder, söz, hal ve helal olarak Hanbelilerin Irak'taki şeyhi, yani helale tutunma, helale araştırma konusunda kendisine karşı büyük bir saygınlık ve tam bir hürmet vardı demiştir. İbnül Cevzi Raymullah da ilmi ve zühdü bir araya getirmişti, bidat eline karşı çok şiddetliydi demiştir i̇bn Kesir Rahimullah şöyle diyor, Alim, zahit, Hanbeli Fakihi, Vaiz, Bidat ehline ve günahkarlara karşı çıkmada şiddetliydi. Özel ve genelin katında değeri ve saygınlığı büyük idi. <gülüyor> ebul Hasan bin Beşşar şöyle demiştir, Berbehar Rahimullah babasının bıraktığı 70 bin dirhemlik mirastan uzak durmuştur. Allah-u Alem bunun sebebi babasının bidatçı, bidat ehlinden olmasıydı. E, bu Mesela Haris-el Muhasibi'den de buna benzer bir şey riva edilir. Yine Selef'ten bazılarının bu tür tavırları olmuştur. Haris-el Muhasibi'nin babası Kaderi'ydi. İki ayrı dinden olanlar birbirine varis olamaz diyerek onun mirasını reddetmiştir. Bu konuda asıl şudur, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki farklı dinden kimsenin birbirine miras olamayacağını say hadiste açıklamıştır, bunu beyan etmiştir. Fakat bidat ehli dediğimiz kimseler her ne kadar e, nifakla nitelenseler dahi, hatta bazı zındıklıkla, kaderler gibi belli kısımlar zındıklıkla nitelense dahi bunlar ehli İslam'dır. Yani şer'an bunların birbirine varis olması caizdir. Fakat vera olarak bazı imamlar böyle vera gereği bundan da sakınmışlardır. İbn-i şöyle diyor. Berbehar olan dinde mücadeleleri ve pek çok makamları vardı. Öğrencilerine gelince, meşhur i̇bn Battâ el-Ukberi, El-İbanetül Kübra adlı eserin sahibi İbn-i Battâ, Berbehar'ın öğrencisidir. Yine İmam Önder Hikmet'te konuşan Muhammed bin Ahmet bin İsmail el-Bağdadi, bu Ebu Hüseyin, İbnu Semun diye meşhurdur. Semun İbni Semun el Waiz diye meşhurdur. Bozlarıyla, halleriyle, makamlarıyla e, meşhur e, alimlerden birisidir bu. Hadis alimidir aynı zamanda. Yine Ahmet bin Kamil bin Halef bin Şecera. E, bu zat, bu Berbahanin Şerhusun adlı eserinin ravisidir aynı zamanda Berbahanın öğrencilerinde. Muhammed bin Muhammed bin Osman bin Ebi Bekir. Diğer bir öğrencisi olarak zikredilmiş. Hatibül Bağdadi onun hakkında şöyle diyor. Bana ulaştığına göre züt ve güzel bir gidişat sahibiydi. Ancak münker ve batıl rivayetlerde bulunmuştur. Yani berbârinik bu öğrencisi, kendisi dindar, zahit bir kimse olsa da rivayet konusunda pek dikkatli birisi değildi diyor. Eserleri hakkında Berbihar Rahimullah'ın birçok eserleri olduğu zikredilir. Fakat günümüze sadece şerh Sunne ulaşmıştır. Ee, Berbihar Rahimullah, Ahmet bin Hanbel Rahimullah'ın görüşlerini nakil konusunda en güvenilir imamlardan sayılmakta. Kendisi hayatındayken bazı mihnetler, fitneler, imtihanlar yaşamıştır. Bunlardan birisi İmamoğlu e, işte Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'ndeki Allah Azze ve Celle'nin makam Mahmut, Mahmud, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın makamı ül Mahmud'u hakkında işte sayıh olan biliyorsunuz bunda kastedilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat etmezdir. Fakat Berbihar Rahimullah bu konuda hatalı bir görüşü savunuyor. Burada makam Mahmut Mahmud ile kastedilen işte Allah Azze ve Celle'nin arşının yanında, kendisinin yanında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı oturtmasıdır. Diye böyle şahs bir görüşü savunuyor. Bundan dolayı şiddetli tartışmalar oluyor. İşte sultana şikayet ediliyor. Başına türlü belalar geliyor bundan dolayı. Bu görüş Mücahit Rahimullah'tan zayıf bir isnatla rivayet edilir. Sahih olarak gelen ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan Makam-ül Mahmud'un şefaat, yani o vesile, Allah'tan vesileyi isteyin hadisinde belirttiği Makamul Mahmud, şefaat makamıdır. İbn-i şöyle diyor, düşmanları sultanı ona karşı kışkıtmaya çalıştılar. Hicre 321 yılında Halife el-Kahir, Veziri i̇bn Mukle'ye el ve talebelerini tutuklama emri vermiştir. İmam Berbehari saklanmış fakat çok sayıda talebesi tutuklanmış ve Basra'ya götürülmüştür. Allah Teala bu yaptığı işten dolayı i̇bn Mukle'yi cezalandırmış ve o Halife el-Kahir billahın gözünden düşmüş, İbn Mukle e, kaçmış, canını kurtarmış. Halife onu görevden almış ve evininde yaktırmıştır. Halife Kahir Billah ise Hicri 322 yılında Cemaziye Cemaziye'lahir ayının 6. günü olan çarşamba gününde hapsedilmiş, hilafet makamından indirilmiş, ayrıca gözleri çıkartılmış ve iki gözü de akıp gitmiş, bu surette kör olmuştur. Bundan sonra Allah İmam Berbehari'ye fazlından ihsan etmiş ve İmam'ın eski saygınlığını ona iade etmiş. Hatta daha da artırmıştır. Kısa bir süre sonra ne yazık ki bidatçiler Halife Er-Radi nezdinde İmam Berbehari'nin statüsünü düşürmüş. Halife de Bedrel Harşenî'ye talimat vererek iki kişinin dahi İmam Berbehari ile beraber bir araya gelmesini yasaklamış. Bunu e, bir duyuruyla ilan ettirmiştir. Bunun üzerine İmam Berbehari saklanmış ve e, şehrin batı tarafındaki kapıdan doğu kapısına ancak gizlenerek gider olmuştur. 329 senesi Recep ayında da bu saklanma hali devam ederken vefat etmiştir. İbn-i böyle zikrediyor. i̇bn Kesir de el ve nihayede ölümüyle alakalı olarak şöyle zikrediyor. Bir gün vaaz vermekteyken hapşırınca Cemaat onun için hayır duada bulunarak Allah sana rahmet etsin dedi. Yani yerhamdülillah dedi. Cemaati duyan diğer kimseler de ona bu duayı yaptılar. Nihayet bütün Bağdat halkı ona bu duayı tekrarlayıp okudular. Bu hayır duada bulunan insanların sesleri nihayet hilafet sarayına ulaşınca halife onu kıskandı. Devlet erkanından bir grup insan ise halife katında onun aleyhinde konuştular. Halife onu yakalamaları için görevleri harekete geçirdi. O da Tüzün isimli bir devlet görevlisinin kız kardeşinin yanında bir ay kadar gizlendi. Daha sonra bir hastalığa yakalandı ve gizlendiği yerde vefat etti. Tüzün'ün kız kardeşi hizmetçisine emir vererek onun için cenaze namazını kıldırdı. Namaz kılınan evde beyaz giysili adamlar dolup taştılar ve İmam Berbehari o eve defnedildi. Sonra Tüzün'ün kız kardeşi de öldükten sonra onun yanına defnedilmeyi vasiyet etti. İbne Biyâla da Muhammed bin Hasan el mukri o dedesinden ve ninesinden diyerek aynı benzer şekilde rivayet etmiştir tabakatında. Evet Şerhüs Sünne kitabı aslında Ahmet bin Hamd el Usulüs Sünne adlı eserinin şerhidir. Yani bu Usulüs Sünneyi daha önce ben tercüme etmiştim. E, ufak bir cüz olarak yayınlandı. Daha sonra şerh ettim. Bunu da e, pdf olarak internette yayınlamıştım. Bu da Berbehar Rahimullah'ın, Ahmet bin Ambel'in bu 50, 54 kadar e, maddeye yaptığı şerhleri içeriyor. Kitap içerisinde e, Berbehar'ın zikrettiği bazı zayıf rivayetler var. Onlara dipnotlarda işaret ettim. Ders esnasında da aktaracağım bunları inşallah. Konu bütünlüğü açısından belli bir düzen yok. Mesela Akidevi meseleler işlenirken birden fıkhi bir mesele geliyor, ondan sonra edeble ilgili bir mesele geliyor, ondan sonra tekrar Akidevi esaslara bir dönüş yapılıyor, böyle belli bir düzen yok. Bunu tahkik eden er maddeler halinde bunları numaralandırmıştır. Radadi'nin numaralandırmasıyla işte mesela Cümeyzi'nin tahkikiyle basılan diğer nüshada ki numaralar birbirine tutmuyor. Bu numaralandırmalar tamamen muhakkik tarafından yapılan numaralandırma. Mukaddimi olarak şöyle diyor Berbaha'yı Raniullah Hamd bizleri İslam'a hidayet eden, onunla bize nimet verip ihsanda bulunan ve bizi ümmetler arasında en hayli ümmet kılan Allah Azze ve Celle'ye'dir. Allah'tan sevip razı olduğu dinde bizi muvaffak etmesini, başarılı kılmasını ve sevmeyip öfkelendiği yoldan da bizi korumasını dileriz. Birinci madde, bilin ki İslam sünnet. Sünnette İslam'dır. Biri olmadan diğeri söz konusu olamaz. Burada sünnet diye kastettiği şey menheçtir. berbaha olan. Rahim Allah'ın. Yani... İslam sünnet olmadan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ edip insanlara bildirdiği esaslar, yaşam şekli olmadan kabul olmaz. Biri olmadan diğeri olmaz. Bir kimse İslam dininde olmaksızın, mesela bir Yahudi, bir Hristiyan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın menhecini gözetse, birebir hiç şaşmadan uygulasa, o nasıl kabul edilmeyeceği gibi, İslam ehlinden olan bir kimsede şayet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği, asabın uyguladığı menheci uygulamaz, yaşamazsa bu da e, ondan kabul edilmez. Bu olmaz. İkinci madde cemaatten ayrılmamak sünnettendir. Kim cemaatten yüz çevirir ve ayrılırsa İslam halkasını boynundan çıkarmıştır ve hem sapık hem de saptırıcı olur. Üçüncü madde de cemaat deneyi kastetini açıklıyor. Cemaatin üzerine bina edildiği esas Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin asabıdır. Allah hepsine rahmet etsin. Ehl-i sünnet ve cemaat onlardır. Kim dinini onlardan almazsa sapar ve bidat çıkarır. Her bidat sapıklıktır, her sapıklık ve sapıklığın ehli de ateşledir. Evet bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu son cümle Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisinde sabit. İrbat bin Sari radıyallahdan, yine Cabir bin Abdullah radıyallahdan eee cemaat ile kast demek ki yani sünnetten olan cemaatten ayrılmamak bu cemaat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu cemaat olan ashabın cemaatidir. Yani kim akidesinde, amelinde, menhecinde, ahlakında, adabında ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının yolunda ise bu esas üzere hareket ediyorsa o cemaattendir. Ama kim sahabeye muhalefet ediyorsa Allah Resulü aleyhisselatü vesselam hayattayken ashabı hangi yol üzerindeyse o yola muhalefet ediyorsa o kimse de cemaatten ayrılmıştır, fırkadır, aynı zamanda sapık ve saptırıcıdır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir, 4. madde, hidayet zannederek sapıklığı işleyen kimse için mazeret yoktur yine sapıklık zannederek hidayeti terk eden hiç kimse içinde mazeret yoktur. Nitekim meseleler açıklanmış, hüccet sabit olmuş ve özür, mazeret ortadan kalkmıştır. Bunu aynı zamanda İbn-i e, burada isnat zikretmiyor berbehari Onun öğrencisi İbn-i El-İbane'de, i̇bn Şebbe'de Ömer İbn-i Şebbe'de, Tarihul Medine'de Hatibül Bağdadi El-Fakih ve El-Müttefakkih'de El-Evza'iden e, muallak olarak rivayet etmişlerdir. Yani El-Evza ile Ömer bin Hattab radyalarının arasında ravi düşmüştür. E, İnkıta vardır bu isnatta. Sözün içeriğine gelince e, bu mutlak olarak alınması hata olur. Burada e, ilmin ulaşması, insanlara ilmin ulaşmasıyla alakalı bir durum söz konusu. Yani Herhangi bir yerde Kur'an ve sünnet ilmi ulaşmış olmasına rağmen buna ulaşma imkanı var. Mesela zamanımızda olduğu gibi insanların kitap ve sünnete ulaşma imkanları var. Bu imkanları bir kimse terk eder de sapıklığa uyarsa o kimse için mazeret yoktur. Ama kişi sahih bir dini öğrenmeye çalışıyor. Bu yolda gayret gösteriyor. Bu çabası esnasında bazı sapıklıklara, hatalara düşüyor. Bunun mazur olması umulur. Yani çünkü o e, ilme ulaşmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani ilmin yolunda. Fakat hata ediyor, yanlışa düşüyor. Fakat ilimden yüz çeviren böyle değil. Yani burada Ömer Radyalı'nın kastettiği şey ilimden yüz çevirmektir. Yani hidayetten yüz çevirmektir. İşte zamanımızdaki insanların çoğu bu haldedir. Avam halkın çoğu bu haldedir. İlimden yüz çevirmişlerdir. Bir çeşit nifak içerisindedirler. Yanlış bile olsa... Mesela Hanefi, Türkiye toplumu Hanefi maturidi. Yanlış bir yol bile olsa Hanefiliğe de maturidiğe de uymazlar. Yani kendi itikad ettikleri dinin gereğiyle bile amel etmiyorlar. Böylesi bir nifak içerisindedirler. Yani sayı hadislere uymamaları haydaydı onlardan beklenecek bir şey. Çünkü adamlar mesela Hanefiyim diyen insan daha Hanefi mezhebinin, Fıkıh kitaplarından, kaynaklarından hiçbir şey okumamış. Hanefilik adına zaten hiçbir şey bilmiyor. Veya Şafi'im diyen veya diğeri. Kendi mezhebini bilmiyor daha. Hani diyorlar ya bizim imamımız da işte kitaptan sünnetten almıştır. İyi de senin imamınla alakan ne? Sen o imamdan mı öğrendin bu dini? Veya o dinin, o mezhebin alimlerinden mi öğrendin? Onların kitaplarından mı okudun, öğrendin? Yok. Camide fasık hocalar çıktı. Sakal bile yok. Pantolon giymiş, ne bileyim diyanete ram olmuş, diyanetin ne kadar sapık bir kurum olduğu belli. Yani Mustafa Kemal'in bunu ne amaçla kurduğu, yani sahih dinden uzaklaştırmak amacıyla, layık dedikleri bir devlette, devlet kontrolünde olan bir kurum her şeyle sapıklığı ortada. Sen gittin bu imamlara sordun, buranın müftülerine sordun. Yani bunlar bir kere adil şahit vasfına da sahip değil. Dindarlıkları yok. Hani böyle e, karşımıza sarıklı falan gözükse cübbeli giyse yani görünüş olarak sünnete uyan birisi olsa ona aldansa anlarsın. Ona bir mazeret payı verirsin. Çünkü bu adam dinini yaşayan birisi belli. Akide'de işte sapıklıkları var. O konuda seni aldatmış. Görüntüsüyle seni aldatmış. Böyle aldansan onu bir yerde mazur görürsün. Ama her şeyle adam fasık. Bir Yaşar Nuri konuşuyor yok, sakal yok, karıkılıklı Ondan sonra konuştuğu şeyler zaten insanların bildiği temel değerlere aykırı. Tuhaf şeylerden bahsediyor. Bir Zekeriya Beyaz konuşuyor. Veya buna benzer aynı e, memeden emmiş, aynı yerden zehirlenmiş Diyanetin diğer müftüleri konuşuyor. Başkanı konuşuyor veya imamları konuşuyor. Bunların yolları işte muteziledir, şudur, budur, mürcedir her türlü sapık görüşten Kimseler var bunların arasında. Fakat bunlar dini yaşayan insanlar değil. Yani kendi inandıkları, savundukları şeyde de sebat eden kimseler değil. Yani Hanefi'yim diyen bir insanın Hanefi mezhebini yaşaması lazım. Yani Ebu Hanife'ye uyması lazım. Ebu Yusuf'a, İmam Muhammed'e, Züfer bin Huzeyl'e, Hasan bin Ziyada, yani onlardan gelen nakillere göre, madem onların şahitliğine başvuruyor, onların aktardığı dine uyması lazım. Ama Hanefi'ler, Hanefi'yim diyen insanlar, Bunların ismini bile bilmiyordur. Mesela Ebu Hanife'nin ismini bile bilmez ama Hanife'yim der. Onu yüceltir de yüceltir. O şöyle iman, böyle iman. Yok yatsı abdestiyle sabah namazını kılarmış. Yok 40 sene boyunca e, yatsıyla akşam namazı arasında Kur'an'ı kaçsever atmetmiş falan filan. Böyle kutsama amaçlı e, doğruluklarını bile bilmedikleri şeylerle tazim ederler, kutsiyet verirler. Fakat onların yaşadığı dinden... Onların itikatlarından, amellerinden asla haberleri yoktur. Bir gün olsun araştırmayı da düşünmezler. Bunlara nasıl özür, nasıl mazeret bulacaksın? Yani bunlar nasıl mazur göreceksin? Bunlar kesinlikle mazur değillerdir. Bunlar hevalarını tercih etmişlerdir, sapıklardır. Yani sapıklığı kendi istekleriyle tercih etmiş kimselerdir. Mazur olan kim? Gerçekten samimi ise, hakkı araştırmada samimi ise, işte bahsettiğimiz gibi cübbeli gibi tarikat ehli gibi kimselere gidiyor, bakıyor ki bunlar zahirde sünnete uyuyorlar bunlar. İşte misvak kullanıyorlar, ne bileyim şalvar giyiyorlar, cübbe giyiyorlar. Bunlara güveniyorlar. Bunlar nasıl mazur olur, nasıl mazur olmaz? Mazur oldukları nokta sadece şurası. Mesela baktın e, görünüşte sünnet ehli gözüküyor. Bahsettiğimiz sebeplerden dış görünüşleri itibariyle ve sen buna meseleni soruyorsun öğrenmek istiyoruz. Gününü soruyoruz. Eğer o sana delilleriyle söylüyor da bu delillerde karartma yapıyor, tahrip yapıyorsa senden vebal gitti. Ama delillerle hiç alakası yok. İşte Mahmut Efendi böyle söyledi. Falan cazretleri böyle buyurdu gibi hikayelerle kandırıyorsa buna da mazeret yoktur. Çünkü dinde delil sadece Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Bütün iman edenlere Allah Azze ve Celle Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin diye emretmiştir. Yani bu konuda alimi, cahili hepsi birdir. Hepsi Allah'a ve Resul'üne itaat etmekle mükelleftir. Allah'a ve Resul'üne itaati aradığı için bu kimselere başvurmuş. Yani şahitliğine güvenmiş. Onlardan delili sormuş fakat hadisin sayhi, zayıf hakkında bilgisi olmadığı için kendisine uydurma bir hadis sahihmiş gibi takdim edilmiş bu sebeple kandırılmış bu Müslüman. Bu mazurdur. Niye? Bu hadise uyduğunu zannediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama ittiba ettiğini zannediyor. Kendisine hadis söylenmiş ve kandırılmış. Bunun vebali tamamen bu kandıran tağutların üzerinedir. Saptırıcıların üzerinedir. Böyle bir kimse yani burada mazur idi ya İlk etapta mazur. Sonra başka bir Müslümanla karşılaşıyor. Yine o da sünnete bağlı görünüş olarak. Sayı sünnete bağlı. Ee, ve ona diyor ki, senin işte cübbeliden duyduğun şu uydurma, yani hadis diye aktardıkları şey uydurmadır. Bunu uyduran da falanca filancadır. İşte siz kandil gecelerini kutluyorsunuz mesela. Bunun çıkışı böyle böyledir. Hicri 485 senesinde, ee, İbn-i Hamra diye birisi Mescid-i Aksa'ya gelmiştir ve sen bunu vesikalarıyla, tarih kaynaklarıyla ispatlıyorsun. Ee, orada bir gelenek başlamış. Ee, regaib gecesi denilen bir gece uydurulmuş. Buradan namaz kılmaya başlamışlar. Sonra insanlar bu geceden neden namaz kılındığını, neden özellik atfedildiğini bilememişler de sonrakiler bir hadis uyduruyor. 5. asırdan sonraki kaynaklarda ilk defa kaynak derken isnatsız bir hadis olarak, uydurma olarak, işte regaib gecesinde kılınan 12 rekat namazın fazileti hakkında bir hadisi ilk defa görüyoruz. İsnat yok. Bunu açıklıyorsun, bunun uydurma olduğunu, hangi sebepten uydurma olduğunu, bu hadis ilminde uzman olan imamların asla hiçbirisinin buna sahip demediğini, bunun uydurma olduğunu ispat ettiklerini açıklıyorsun ve huccet ulaşıyor. Buna rağmen o sapıklığında devam ediyorsa, bunun artık mazereti kalmamıştır. O sapıkla bile isteye çoğunluğa uyarak, delil karşısında çoğunluğa uyarak veya mevcut ortamında menfaati tercih ederek <gülüyor> batılında ısrar eden birisidir. Böyle bir kimse mazur olmaz. Ama bazıları var ki, <gülüyor> adam selefiyim diyor, tevhid ehliyim diye iddia ediyor. Bakıyorsun görünüşe fasıkların kılık kıyafeti. Yani. <gülüyor> Yani adalet vasfını gösterecek bir şey yok. Tip kafirlere benziyor. Şekil kafirlere benziyor. Yani Müslümana benzeyen bir tarafı yok. Bu geliyor tasavvufçiye diyor ki yani adam sarıklı, cübbeli, sünnete riayet ediyor adam yani görünüş olarak. Böyle bir adam buna geliyor diyor ki senin gittiğin yol yanlış. Hadi be diyor ondan sonra. Bir kez fıtraten e, ters geliyor adama. Niye? Adamın adil bir şahitlik vasfı yok ki fasık. Görünüşünde fasık. Ha ne yapması lazımdı? Size bir fasık dahi haber getirse onu araştırın diyor Allah Azze ve Celle. Onu da araştırması lazım. Sana bir fasık haber getirdi. Senin yolun yanlış diyor. Sen ona elbette itibar etmesin ama Allah Azze ve Celle fasık haber getirdi diye o haber de tamamen reddet demiyor bak. Araştırın. Yani bu basit bir mesele değil. Sen bu itikad üzere ölürsen, bu amel üzere ölürsen cehennemin ehlindensin diyor bu adam. Böyle bir şahitlikte bulunuyor. Onun fasık olduğu alnında yazmıyor ama hocam ha, Halinden belli, adam pantolon giyiyor, sakalını kesiyor, kısaltıyor veya Bu zahiren fasıklıktır, Müslümana benzemiyor Sadece zahirde görüldüğünden dolayı mı fasıklıktır? E tabi ki, kim bir topla benzerse onlardandır, ben ne bileyim adamın kalbini Adam zahirinde Yahudilere benziyor, Hristiyanlara benziyor, Müslümana benzemiyor Ben ne bileyim adamın kalbini Evet, Ömer bin Hattab anhın meseleler açıklanmış, hudjet sabit olmuş ve özür ortadan kalkmıştır sözü bu manadadır. Yani gerçekten bir kimseye böyle bir hudjet ulaşır da sahip bir yoldan hudjet ulaşır da bir kimse bundan yüz çevirirse o kimse artık mazur olmaz. Burada mazur olmaz sözünü anlıyorsunuz. Yani biz tekfircilerin söylediği gibi söylemiyoruz. Yani cehalet mazeret değildir sözümüz. <gülüyor> cehalet mazeret değilse o zaman bu cehaletle batıl işleyen kişi kafirdir değil. Mazeret değildir. Yani işlediği şey sapıklıksa sapıklıktır, bidatse bidattır. Bu konularda mazur olmaz. Günahkarsa günah yani fasık olur. Had cezalar gerektiren bazı meseleler vardır. Bunlar da böyledir. Mesela o cezadan kurtulmaz. Mesela bir kimse Yahudiliğe girse, İslam'ı terk edip Yahudiliği tercih etti. Hristiyanlığı tercih etti. Veya ben İslam dinini terk ediyorum dedi. Ama bu adam cahil diyelim. Böyle bir yerde cehalet, mazeret olmaz. Yani kim İslam'ı terk eder, İslam dininden çıkarsa, İslam dininden çıkan, kendi isteğiyle çıkan kimse için cehalet mazeret değildir. Bu tekfiri gerektirir. Ama kendisini İslam'a nispet ediyor, ben Müslümanlardanım diyor fakat küfür olan bir itikadı dile getiriyor veya küfür olan bir fiili işliyor. Böyle bir kimseye ilim ehli hücceti ikame ettiğinde, beyan ettiğinde, bu meselenin aslı budur diye açıkladığında ona hüccet ulaşmıştır. Bu ilim ehlinin beyanı veya adil şahidin hücceti tebliğ etmesi bu hala buna rağmen bu küfür itikat veya amelinde ısrar ediyor ve yine de Müslüman olduğunu iddia ediyor. O zaman bunun hükmü münafıktır. Eğer bu hüccet tebliğini, hüccet ikamesi olarak kadı yapıyorsa, yani yetki sahibi, ölüm cezası verme yetkisine sahip bir kadı yapıyorsa, buna rağmen küfür itikat ve amelinde devam ediyorsa, mesela bir sufi. Sufi diyor ki kadı, işte kabirleri tavaf etmek, bunlardan yardım istemek, Büyük şirktir. Sahibini dinlen çıkarır. Bu tebliği yapıyor. Şayet bunlardan tevbe etmezsen öldürüleceksin. Çünkü İslam'ı terk etmiş olursun. Devam ettiğin takdirde. Artık sana hüccet ulaştı diyor kadı. Buna rağmen orada tevbe ettim diye ısrar ediyor. Tevbe etmiş gibi yapıyor. Sonra çıkıyor dışarıda tekrar kabri tavaf ediyor. Veya ölülerden yardım istiyor. Böyle bir kimse tekrar kadının huzuruna geldiği zaman artık onun kellesi gider. Çünkü artık hüccet ikame olmuş ve ölüm cezası gibi bir ceza ortada vaki olmasına rağmen bu küfür itikadına devam ediyor. Demek ki bunun kalbinde e, bu itikat kökleşmiş. Yani bunu ölümüne e, devam ettiriyor. Fakat bir daha bunu işlemiyor, savunuyor, kadıya ulaşmıyor. Sadece e, anlatabildiği kimselere bu batıl itikadını anlatıyor. İşte zamanımızda kadı olmadığı için sufilerin şirk olan eylemleri, sözleri, rahatça insanlar arasında aktarmaları gibi veya mutezilenin, işte Kur'an mahluktur diyen cehmiyenin, buna benzer kimselerin halk arasında bu tür sözleri gibi. Bunlar rahatça anlatıyorlar itikatlarını ve İslam iddia ediyorlar. Yani bunların başına kılıcı dayayıp da bu görüşlerinizden, bu itikatlarınızdan tövbe etmediğiniz takdirde boynunuz vurulacaktır diyecek. Müslümanların böyle bir makamı yok. Ve Müslümanları kandırmak için de işte kıble diye böyle ishar ediyorlar. Biz ondan seyrettik bu e, iddia sebebiyle onları dünya hükmü bakımından ehli kıbleden sayıyoruz. Müslümanlardan sayıyoruz. Fakat münafıklardan sakınıyoruz. Yani adama hucretin tebliğ olduğuna, ulaştığına eminiz. Yani mazeretin kalmadığı bir şekilde e, ilim kendisine ulaşmış. Burada hata, tevil, buna benzer Tekfirin engel olan bir durum yoksa o kimsenin münafıklardan yani itikadi münafıklardan olduğunu e, söylüyor ve o kimselerden sakınıyoruz. Şimdi bugün insanlar en önemli bizim inanç esası, iman esası Allah Azze ve Celle'ye imandır. Ehl-i Kıble'den olduğunu söyleyeyim. bugün dünya çapında ne kadar Müslüman varsa... Ehli kıbreden olduğunu söyleyen Müslümanların Allah inancı, Allah'a olan inançları bir değildir. Bir tarife gidiyorsun, Allah her yerde demeyen kafirdir. Allah yukarıda diyen kafirdir. Bir fırka böyle diyor. Diğer bir grup Müslümanlar, Allah yukarıda demeyen kafirdir diyor. Doğru mu? E peki, böylesine bir olay var. Yani bazı Müslümanlar bu işe Kulaklarını tıkıyorlar. Ya Allah neredeyse nerede, umrumda değil dercesine. İşte ben dünyada kendimi Müslümanlardan sayayım. Böyle bir yaşantı içerisindeler. Bu nifaktır işte. Bu münafıkça bir yaşantı. Kardeşim bu meselede bir doğru var. Hem de Allah'a iman, temel mesele yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman, kitaba iman buralarda artık detaylarda değil. Daha Allah'a iman ederken, ehli kıbleden olan insanların farklı dinlere, farklı itikatlara inandığını görüyoruz. Allah nerede? En Allah'ın diğer isim ve sıfatları e, bu konularda e, bunun gibi. işte bir kesim diyor ki artık bu televizyonlara, internetlere, yayın organlarına da yansıdı. Şimdi siz yakınlarınıza, akrabalarınızda görüyorsunuz bunu yani. Birileri diyor ki işte Allah'ın eli var denmez, Allah'ın eli olmaz diyor. Cehmileri söylediği şeyi söylüyor bu aleni küfürdür. Bir kısmı Allah'ın eli vardır ama kastedilen nimettir, kudrettir vesaire böyle tevil ediyor. Bir daha elinin yaptığı gibi. Bir kısmında Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi eli vardır diyor. Bazı cahil kimselerde bu ifadelerden Allah'ın eli sanki mahlukun eli gibi böyle itikad ediyor. Mesela müşebbihe veya mücessime. Şimdilerde pek mesela bizim bu ortamlarımızda bu asrımızda pek görmediğimiz pek karşılaşmadığımız biri kat ama geçmişte bunu savunan insanlar olmuş din adına, İslam adına. Yani Allah'a mahluka benzeten, antropomorfizm denilen Yunanlılarda olan aslı bunu dile getiren insanlar olmuş Eylül Kıble'den. Şimdi bir Müslüman böyle şeyleri duymasına rağmen yani imam diyor ki camide kim Allah yukarıda derse Allah'a küfür etmiştir diyor, Allah'a inkar etmiştir diyor. İmam böyle diyor. Sonra siz bir yakın olarak, tevhid ehli bir yakın olarak bu akrabanıza diyorsunuz ki, hayır kim Allah yukarıda demezse asıl o küfre girer. O imamın söylediği yanlış diyorsunuz. E bu akrabanız ne yapıyor bu tavır karşısında? İmamı mı tercih ediyor, siz mi tercih ediyor? Sizi tercih ederse yanlış yapar, imam tercih ederse yine yanlış yapar. Doğrusu ne? Her Müslümanın yapması gereken şey doğrusu. Bizim iman esaslarımız kitapla, sünnetle olmalı değil mi? Yani Allah'ın kitabına ben bir bakayım. Yani bu konu ciddi, itikadi bir mesele. Yani buna doğru bir şekilde inandın cennetliksin. Eğer doğru bir şekilde inanmadısan ebedi cennetliksin. Bu kadar net bir mesele, keskin bir mesele. Bu insanlar hiç mi araştırmıyor bunu? İşte sen benim evladımsın, akrabası, akrabamsın diye mi tercih edecek? Yoksa imam daha iyi bilir bunun için mi tercih edecek? Bunların hepsi menfaat dayalı tercihlerdir. Bunlar tehlikeli tercihler. Bizim tercih edeceğimiz şey, yani tutacağımız yol kesinlikle Allah Azze ve Celle'nin kitabı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmalı. Yani kitap ne diyor, sünnet ne diyor? Bunun ötesinde kim e, yorum katıyor buna, tevil katıyor, ondan uzaklaşmamız gerekir. Onun ehlinden de, bunu savunan kimselerden de teberri etmemiz, uzaklaşmamız gerekir. Kelam yolunu tutanlarla tartışmaya girmememiz, onlara doğrusunu öğretmeye kalkışmamamız Kardeşim, senin dinin sana, benim dinin bana dememiz gerekir. Çünkü bizim onlarla harp etmeye gücümüz yok. Yani böyle bir ortamda değiliz. Şayet Müslümanların gücü olsa, batıl itikatları savunan kimselere karşı harp eder. Onları Hakk'a döndürünce kadar savaşması gerekir. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ı kabul eden, Rabb olarak kabul eden, ama uluhiyet sıfatlarında ona ortak koşan bir topluluk idi. Allah'a ibadet ediyorlardı. Fakat Allah ile beraber mahluk'a da ibadet ediyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anne ile evladın, baba ile evladın, kardeşle kardeşin ayrıcısı olarak geldi. Hangi sebeple? Sırf işte ölülerden yardım istemeyin. Allah'a kullukta ona hiçbir şey ortak koşmayın. Yani hepsi İbrahim Aleyhisselatü Vesselam değil ne kendisini nispet eden kimseler. Biz İbrahim'in milleti üzerindeyiz diye iddia eden kimseler. Fakat o dine birisi, saygın sayılan birileri bir takım bidatlar katmış. Onlar da dine ekleyen kimseler. Aynı bizim zamanımızda olduğu gibi. Bunları La İlahe sözüyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayırdı. Bu sebeple Furkan ismi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vasıflarından birisidir. Yani Hak ile Batıl'ın ayırıcısı. Evet, şöyle devam ediyor Berbehar Raymullah. Çünkü sünnet ve cemaat, Dinin tamamını kuşatır ve insanlara açıklar. İnsanlara da ittiba etmek düşer. İnsanlara yorum yapmak, söze söz katmak değil. Bu açıklanmış olan dine tabi olmak düşer. 5. Allah sana rahmet etsin. Bil ki şüphesiz din Allah Teala tarafından gelir. İnsanların akıllarına ve görüşlerine göre konulmaz. Dinin ilmi Allah katından ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafındandır. Hevandan kaynaklanan bir şeye uyma. Aksi halde dinden ayrılır ve İslam'dan çıkarsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine beyan ettikten ve ashabını açıkladıktan sonra hüccetin yoktur. Onlar cemaattir yani ashabı ve büyük karaltıdır. Büyük karaltı yani sevadul azam haktır ve hak ehlidir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabına din meselesinden bir şeyde mukalibet ederse kafir olur. Bu e, mutlak değildir yine. Küfür ancak küfre düşürücü amellerden birinin işlenip de tekfirin manilerinin ortadan kalkmasıyla gerçekleşir. i̇bn Teymiyye Teymiye Rahimullah Mecmul Feteva'da şöyle diyor. Tekfirin şartları ve engelleri vardır. Belirli bir kimse hakkında yani muayyen belirli bir şahıs hakkında şartlar yerine gelip engellerin ortadan kalkması gerekir. Mutlak tekfir, muayyen tekfiri gerektirmez. Yani bir şeyin küfür olduğunu söylemek başka o şeyi işleyen veya söyleyen muayyen belli zatları tekvir etmek birbirinden başkadır. Biri diğerini gerektirmez. Sadece şartlar mevcut olup maniler kalkmışsa bu mümkün olur. Evet, Mecmur Fetevan 12. cilt 487. sayfasında İbn-i dile getirdiği bir şey bu. 6. Bil ki insanlar hiçbir bidat çıkarmaz ki Sünnetten o miktar kadarını terk etmiş olmasınlar. Dinde sonradan çıkarılan işlerden sakın. Zira dinde her sonradan ortaya çıkarılan şey bidattır. Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık ve sapıklık ehli de ateştedir. Hiçbir bidat yoktur ki sünnetten bir o kadarını insanlar terk etmiş olmasın. Yani bunu şey olarak böyle hani anlaşılmaz için Şöyle misal veriyoruz, mesela şu bardağı ağzına kadar dolu olduğunu düşünün, su olduğunu düşünün. Bunun içerisine isterseniz ufak bir taş atın. Attığınız taş kadar, onun hacmi kadar bir miktar su taşacak, dışarı çıkacak. Onun yerini o taş alacaktır. Yani bir bidat girdiği zaman, insanlar bir bidat çıkarır zaman mutlaka onun mukabil olan sünnet insanların hayatından çıkar. Hatta bazı rivayetlerde İbn Abbas radyalarmadan e, nakledildiğine göre bir bidat çıktığı ve insanlar ona tabi olduğu zaman Allah e, bir sünneti onlardan kaldırır ve kıyamete kadar, kıyamet gününe kadar onlara bir daha geri vermez. Yani bir nevi kevni cezalandırma olarak tekrar ona dönmelerini neredeyse nasip etmez. Bazıları o sünnetle amel etse bile umum olarak ümmet içerisinde genel kabul görmez. Yani Bugün baktığınız zaman Müslümanların genel tablosuna e, bu durumdadır. Yani bazıları bir bidat çıkarmışlar. Onun yerine işte sünnet terk edilmiş. Bunlar yayılmış. Bidatler sünnetlerden daha fazla. Yani İslam adına sünnetlerden daha çok bidatlere itikad eder olmuş insanlar. Ve bunu sen döndürmeye çalıştığında ümmette muvaffak olamıyorsun. Belki bir iki kişi, on kişi, on beş kişi, yirmi kişi şurada, otuz kişi beri tarafta. Böyle lokal bölgelerde belki ihya ediyorsun. kendin amel ediyorsun. Fakat ümmetin genel kabulünü sağlayacak bir şekilde değil. İşte bu, bunun sebebi kevni bir cezalandırma. İnsanlar bu sünneti terk edip onun yerine bidat ikame ettiğinde... Allah onu kaldırıyor. Mesela en basitinden ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu diye insanlar. Yani kötü bir şey mi yapıyorlar? Allah'a tazim ediyorlar. Fakat ezan esnasında söylenecek söz olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öğretmemiştir. Belki kötü bir şey söylemiyorlar içerik bakımından. Yanlış bir söz söylemiyorlar. Allah Azze ve Celle'ye söylemiyorlar. Tazim ediyorlar. Teclil ediyorlar. Ama o değil söylenecek söz. Sünnet olan terk ediliyor. Sünnet olan ne? Müezzinin söylediklerini tekrar etmek. Azzaallah celle Celalu buna benzer sözler söyleyen hiç kimse müezzinin söylediklerini tekrar etmiyor. Bak o sünnet kalktı. Gitti yani. Bunu yapan çok az kişi var. Ezan bittikten sonra işte vesile duası. Vesile duasını yaparken yapacak olanlarda, yapanlarda bidat olan ziyadelerle yapıyor. Ve derece terafia ziyadesi gibi en sonunda da innallaha la tuhliful miat eklemesini yapmalar gibi ha yani, seyidina gibi eklemelerle böyle yapılıyor. Evet bunlar dinle sonradan çıkarılan işlerdir ve bunlardan sakının diyor Berbehar Rahimullah Çünkü bunların hepsi sapıklıktır. Yani bidatin sapıklık olmayanı yok. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hadisi bu. Kullu bidatun dalale. Yani hiçbir bidat yoktur ki sapıklık olmasın. Hepsi sapıklıktır. Bunların mübah olanı yoktur. Hatta mekruh olan da yoktur. Yani bunlar kesinlikle kaçınılması gereken, sahibini ateşe götürecek şeylerdir. Yedincisi, sonradan çıkarılan şeylerin küçüklerinden sakın. Zira bidatlerin küçükleri büyük bid'atlara dönüşür. Bu ümmette çıkan her bidat de böyledir. Başlangıçta küçük olup hakka benzer. Ona bulaşanlar buna aldanırlar. Yani hakka benzediğini aldanırlar. Sonra içinden çıkmaya da güç getiremezler. Sonra bu zamanla büyüyerek dindarlığı güdülen bir din haline gelir. Dost doğru olan muhalefet eder ve İslam'dan çıkar. Yani bu yol çıkar İslam'dan. Evet. Berberher rahmetullah bildiğiniz gibi Az önce de girişte bahsettiğim gibi Ahmet bin Hanbel Raymullah'ın önde gelen öğrencilerinden Mervezi'nin öğrencisi. Yani Ahmet bin Hanbel Raymullah'ın dönemine çok yakın. Ahmet bin Hanbel'in döneminde Kur'an Mahluktur fitnesi çıkmıştı. Ahmet bin Hanbel Raymullah bununla mücadele etti. Bu esasında yani işte hilafet makamına mutezilerin gelip de bu Kur'an mahluktur iddiasını ortaya atmalarından önce elbette bunun mukaddimeleri var. Mesela tarihte ilk bunu dile getirenin Ebu Hanife olduğu söylenir. Ebu Hanife bu sebepten iki sefer tevbe ettirmiş ve tevbe etmiş. Fakat nasıl neşv Neva bulduysa, mesela Ebu Hanife'nin öğrencilerinden Bişrel Merisi, Ahmet bin Ambel zamanında, Halk-ı Kur'an meselesini savunanların başına geliyor. Ahmet bin Hanbel'e zulmü yönlendiren o. Halifeye akıl veren kişi o. bişir Merisi. Demek ki insanlar Ebu Hanife'nin tevbe ettirilmesinden sonra bu meseleyi çok şey yapmadılar. Yani Kur'an mahluktur sözü şimdikilerde bile etkisi çok bilinmeyen bir söz. Mustafa İslamoğlu bandır bandır söylüyor bunu. Allah'ın kitabını putlaştırıyorlar diyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır demekle. Kimse Kur'an mahluktur sözünün ne gibi sonuçlar getireceğini tahmin etmiyor, düşünmüyor. Yani bu sözün ne mana geldiğini de bilmiyor. Yani birebir tercümesi, birebir manası Kur'an yaratılmıştır. Onların iddiası böyle. Yani bu sözde ne var, ne gibi sakıncalar var acaba gibi. E şimdi siz mesela Bişrel Merisi'nin Ahmet bin Hanbel Ramiullah'a kırbaçlar vurulup o kendinden geçtiği anlarda, o anlarda bile kendine gelir gelmez ayet ve hadislerle, e, el sünnetin itikadını savunması anında karşı tarafın getirdiği delillere bakarsanız yani Ahmet bin Ambel'in cevapları olmasa Bişrel Meris ve benzerlerinin İbn Ebî Dûad'ın e, öne sürdüğü ayetten getirdiği delillere bakarsanız adamlar haklı dersiniz. Yani haklı görünüyor. Kitaptan getiriyor adam. Mantığa uyuyor, akla uyuyor. E ayet konuşuyor. Fakat Selef diyordu ki mesela Muhammed bin Sirin Rahimullah birisi geliyor veya iki kişi geliyor Esma binti Ubeyt Rahimullah'ın rivayetine göre iki kişi geliyor biz seninle bir şey konuşacağız sana bir hadis rivayet edeceğiz diyor diyorlar i̇bn Sirin ya siz ikiniz kalkın gidin ya ben kalkıp gideyim diyor onlar diyorlar ki tamam o halde diyor sana bir ayet okuyalım bir ayet söyleyeceğiz. Allah Azze ve Celle ayetini söyleyeceğiz. Hayır diyor, olmaz diyor. Hişam bin Kasım'ın rivatinde ise gelen bir kişi var. O işte bir şey söyleyeceğim diyor. Bir kelime, sadece bir kelime diyor. Yarım kelime dahi olmaz diyerek kovuyor. Cemaatte bulunan birileri diyor ki adam diyor işte adamlar sana ayet olacaktın. Neden buna izin vermedin? Diyor ki olur da diyor ayeti tahrif ederek söylerler. O da benim kalbime yapışır ve ben bunu kalbimden çıkaramam diyor. İbn-i Tavuz babasından naklediyor. Birisi e, mutezil eden birisi gelirken oğlum işte bu sapıktır kulaklarını sıkıca tıka tek kelimesini dahi işitme diye tembihliyor. Yani bidat ehlinden tek kelime dahi dinlemek istemiyorlar. İsterse ayet okuyor olsun, isterse hadis okuyor olsun. Başlangıçta küçük bir şey gibi gözüküyor. Yani bunun nerelere varacağını insan tahmin edemiyor. Ama düşünün ki bu batıl akide, cehmiye akidesi e, memun zamanında hilafet makamına geliyor ve bu akide için insanlar imtihan ediliyor, hapsediliyor, darbediliyor, dövülüyorlar hatta öldürülüyorlar, işkence ediliyor. Bütün ilim ehli o zamanın e, sözü dinlenen ilim ehli tavizler verirken canlarını kurtarmak pahasına Ahmet bin Hambel bu meydan cihat meydanıdır. Bu alan cihat alanıdır. Yani benim ağzımdan çıkacak e, takiye olarak iki kelime çıkacak. Bu sebeple bir sürü insanın akidesi bozulacak. Ben kendimi kurtarsam bile bu kadar insanın vebalini nasıl yüklenirim diyerek e, asla taviz vermiyor. Ve taviz verenlerin hepsinden bakın selamı kesiyor. Konuşmayı kesiyor. İsterse bu taviz verenler aslen sünnet olsa bile. Yani derdi neydi Ahmet bin Anbel'in? Bunlarla ne alıp göremediği vardı? Yani ticaretleri mi yoluna gitmedi? Dünyalık bir sıkıntıları mı oldu? Bunların hiçbirisi değil. Din konusunda yapılması gereken mücadeleyi terk ettiklerinden dolayı. Çünkü Ahmet bin Anbel bu e, bidatin tehlikesini bilen biris. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın kovduğu kimseler, burada e, asıl delili şerh-i sunne sahibinin berbe olan yani onlar taşlarla Allah'a zikrediyorlar, İbn-i Mesud bunları kovuyor mescidden veya onları azarlıyor. İşte siz olmadık bir şey çıkardınız. Sahabede yok bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ashabı bak daha hayatta. Sahabeler yapmıyor bunu. Siz çıkardınız bunu. Ya siz daha hayli bir yol getirdiniz veya da sapıklık kapsa açıyorsunuz. Bu iki ihtimalden başkası değil. Allah Resulü'nden daha hayırlı bir yol getirmiş olamazsınız. O halde geriye bir şey kalıyor, sapıklık. Ben diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bir topluluk gelecek. Allah'ın kitabını okumakta işte onların yanında kendinizi küçük göreceksiniz. İbadetler yanında böyle namazlar, oruçlar yanında. Fakat okudukları onların gıdlaklarından aşağı inmeyecek. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diyor. Sakın onlarsız olmayasınız diyor. Sizin olmanızdan korkuyorum diyor. Yani bunu alakalandıran, bununla bağlantı kurmasına sebep olan bir şey var mı yani i̇bn Mesud radıyallahu göre tabloda? Görünüşte yok. Ve olayın ravisi Amr bin Selim'e diyor ki, ben diyor i̇bn Mesud radıyallahu anh'ın çıkışta bu kimseleri Nehrevan savaşında Ali radıyallahu anh ve sahabelere karşı harcilerin yanında savaşırken gördüm diyor. Yani bu kimseler i̇bn Mesud radiyallahu şu öğüdünden, vaazından etkilenmemiş, nasihat almamışlardı. Yani ne var ki bizim yaptığımızda? Tamam sahabe yapmamış olabilir ama bizim yaptığımızda kötü bir şey değil. Biz hayrı elde etmeyi istedik. Allah'ı zikrediyoruz. Bunu da sayıyoruz. Bunda ne var ki? Böyle savundular. Bunu çok güzel açıklıyor şimdi Berbe Harramullah. Diyor ki, başlangıçta Hakk'a benzediği için insanlar buna aldanır. E, i̇nsanların bugün de aldanışı böyle Şimdi zikreden, namaz kılan, ibadet eden, işte kandil gecesini kutlayan, teravihi 20 rekat kılan Buna benzer e, hislere hitap eden şeyleri gördüğünüzde bunlar ne sapık olacak gidersiniz? Bunlar hayırlı kimseler Yani ibadet ediyorlar Fakat en çok aldanılan nokta burasıdır işte İbadet bu kadar boş değil Nice fasıklar, günahkar kimseler vardır ki kahvelerde hatta meyhanelerde şu ibadet ehli olan bidatçilerden daha hayırlıdırlar. Çünkü Allah'a itikatları bozuk değildir, Peygamber ve Vesselam'a itikatları bozuk değildir, akideleri bozuk değildir, amelleri bozuktur. Allah dilerse bunları affeder. Dilerse. Ama diğerleri için böyle bir şey yok. Çünkü batılı hak diye inanmıştır. Hiçbir delil olmaksızın dinin aslını değiştirmiştir. Helali haram, haramı helal diye itikad etmiştir. Dinde meşru olmayan bir yolu meşru bir yol edinmiş. Bunun Allah azze ve celle'ye yaklaşmaya çalışmış. Şura suresinin 21. ayetinde belirtildiği gibi yoksa onlar Allah azze ve celle'nin dinde, dinde kendilerine meşru kılmadığı bir şeyi meşru kılan, onlara bu konuda izin veren ortakları mı var diyor Allah azze ve celle. Yani kim Kendilerine bu dinde olmayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmediği bir şeyi dinden bir şey olarak Allah'a yaklaştırıcı bir unsur olarak kim meşru kılmışsa ister nefisleri olsun, ister taklit ettikleri birileri olsun onu Allah'a denk edinmişlerdir, ortak edinmişlerdir. Yani ibadet etmek şirkten korunmadıkça, bidatten korunmadıkça kimseyi kurtarmaz. Bazen ibadet edenler fısk elinin daha fazla sapar. Ne, ne sebeple? Çünkü Allah'ı birlemiyorlar veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayı gerçekleştirmiyorlar. Bir kimse Allah Azze ve Celle'yi birlese, tevhitte problemi olmasa ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeden ibadet etse mesela itikad et esaslarında tamamen kitabı ve sünnete uygun adam. Fakat namazı kılarken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmuyor. Gidiyorum mezhebe tabi oluyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri, onun tebliğ ettiği, öğrettiği namazda kendisine ulaşmış iken, Bukharda Müslüm'de okuyor değil mi bunu? Okuyacağı yer burası zaten, sayı hadisler. Burada bunu görüyor. Ama Ebu Hanife diyor, ama Mahmud Efendi diyor, ama Cübbeli diyor, ama Cübbesiz diyor falan filan diyor. Birilerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelene tercih ediyor. Burada ittibada şirk gündeme geliyor işte. İşte Şura Suresi 21. Ayetinin tehdidinin, tehdidinin kapsamına giriyor. Allah Azze ve Celle ortak koşmaktan bahsediyor. Hafif mi geliyor size? Şirk işleyenin bütün amelleri boşa gitmiştir. Bütün amelleri boşa gitmiştir. İsterse sabahtan akşama kadar bu adam namaz kılsın bu batıl üzere. Ama bu insanların nezdinde sen kitap ve sünnete göre namaz kıl ama sadece farzlarla iktifa et senden sapığı yok. Demek ki insanlar... Bu insanların çoğunluğu neyi kabul ediyor ile Allah azze ve celle neyi kabul ediyor arasında imtihandadırlar her birimiz. Şimdi bu insanlar benden nasıl bir orucu kabul ediyor? Peygamber Aleyhisselatü vesselam öğrettiği şekilde işte iftar vaktine, sahur vaktine, işte şey içerisinde yani oruçlu olduğun süre içerisinde sakınacağın ve sakınmayacağın ...caiz olan ve caiz olmayan şeyler hususunda ...tamamen sünnete göre oruç tuttuğunda... ...bu toplum senin orucunu asla kabul etmez. Mesele mi? Allah kabul etsin. Önemli olan o. Ama insanlar... ...mesela... ...ne var canım işte... Iı, ...iftar vakti diyelim güneş batar batmaz... ...kaçta batıyor? Bulunduğun yere göre. kim yerde 6'da, kimi yerde 7'de... kim yerde 8'de batıyor... Ben güneş batar batmaz orucumu açayım. Bu sünnete uygun olanı halk nezdinde sen oruç tutmuyorsun. Öyle demesinler diye ben yedide açayım canım, sekizde açayım. Ne var? İşte bu bidat oluyor. Rasul'e ittiba etmiyorsun. Allah Azze ve Celle alemlere rahmet olarak Rasul'ünü göndermiştir ama ona uyarsan rahmet. İttiba etmezsen, o Rasul'e uymazsan alemlere azaptır. Azap sebebidir. Çünkü o inzar ve tebşir ile geldi. Yani müjdelediği gibi sakındırmak, ateşten korkutmak üzere de geldi. Kendisine ittiba edenleri cennetle müjdelediği gibi kendisine ittiba etmeyenleri, sünnetinden yüz çevirenleri, sünnetini eksik bulanları. Mesela sen sünnete göre oruç tuttuğuna ben eksik bir şey mi yaptım? Sünnete göre namaz kılıyorsun. Yani mesela sünnete göre derken şunu kastediyorum. Revatip sünnetleri de Kılıyor bir Müslüman. Bunlar arasında Yatsı'nın ilk sünneti diye halk arasında yaygın olan o derdekat yok. Bunu kılmıyorsun Ali, kılmaman lazım. Kılarsan insanların hatırı için kılacaksın, Allah rızası için değil. Çünkü Allah bundan razı olmayacak. Onun peygamberi bunu beyan etti. Dedi ki, her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur. Reddolunacak bir şeyi reddedilen ve sapıklığın ta kendisi olan bidati işlemen hangi sebeple? İnsanları razı etmek için. Ya insanlar bana sünneti terk ediyor demesin diye. Mesela camide kılmıyor normalde veya belki normalde sünnetleri, revat sünnetleri kılmıyor kişi. Fakat camiye gittiğinde insanlar sünneti terk ediyor demesin diye onların adına 4 rekat daha kılıyor, 2 rekat daha kılıyor. Bu sonradan bu kılınan namaz insanları razı etmek için kılmışsa görünüşte bir ibadettir, görünüşte sünnete ittibadır ama iç yüzü bakımından, onu Allah bilir, iç yüzü bakımından Allah'a bir ortak koşmadır. Ben normalde işte e, sünnete göre her tek bir ellerimi kaldırıyorum ama insanların yanında fitne çıkmasın diye insanların yanında kaldırmıyorum. Böyle bir davranışta yine Allah Azze ve Celle'nin razı olduğuna itibar etmeyip de insanların razı olduğunu tercih etmektir. Bakın demek ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeme kişiyi şirke götürür, kişiyi şirke götürür. Yani bu tercih meselesi değildir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a istersem tabi olayım, istersem tabi olmayayım insanlar böyle bir rahatlıkla zannediyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hak ile batılın ayrıcısı olarak gelmiştir. Kim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın safında yer almak istiyorsa onun sünnetlerine tazim etmeli, bidatleri ve bidatçileri aşağılamalı, reddetmeli, onlara selam vermemeli, selamını almamalı, öldüğünde cenazesine gitmemeli. Bunları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam emrediyor çünkü. Benim getirdiklerimi harfe almıştır diyor. Kim onlara güler yüz gösterirse, kim onlara tazim ederse, kim bir bidatçı kendisine danışıldığı zaman, istişare edildiği zaman, kim bir bidatçıyı tavsiye eder, gösterirse, onun sohbetine götürür, onun kitabını tavsiye eder, onun sohbetini tavsiye ederse, yani bunun manası, kim onu gösterirse, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiklerini hafife almıştır. İhanet etmiştir ve İslam'ın yıkılmasına yardım etmiştir. İbn-i Ömer anh, bu rivayet gelmiştir. Bu benzer manada e, seleften pek çokları söylüyor. Bunlardan birisi Fuday bin İyaz Rahimullah. O daha geniş e, bir şekilde aktarıyor bunları. Fuday bin İyaz Rahimullah'ın sözleri de inşallah Şerhusunle Sunne kitabının sonuna gelecek. Müellif de kitabın sonuna almıştır bunları. Evet Allah Azze ve Celle izin verirse 8. maddeyi bir sonraki derse bırakacağız. Burada son maddeyi şöyle bir toparlayalım. Bidatler başlangıçta küçüktür ve hakka benzer. Hakka benzediği için insanlar aldanır, hayır zannederler, onun içine dalarlar. Onun içine daldıktan sonra da çıkmaya güç getiremezler. Yani bir nevi fitneye düşmüşlerdir. Çıkmak isteseler de buna güç getiremezler. Sonra bu zamanla büyüyerek takipçileri olan, savunucuları olan, güdülen bir din haline gelir diyor. Ve dost doğru yolu muhalefet ederek İslam'dan çıkar diyor. Yani bu yol İslam'dan çıkar. Kiş kişiyi de yani bu yolu takip eden kimseleri de dinden çıkmaya kadar götürür Allah muhafaza. Bu sebeple bu konuya oldukça dikkat etmek lazım. Yani olmazsa olmaz iki esas bir mürsilin tevhidi. Yani Allah Azze ve Celle'nin tevhidi. Rasul gönderen, risalet gönderen Allah Azze ve Celle'nin birlenmesi. Bu da ihlasta, kalbin amellerinde ortaya çıkar. İkincisi, Mürsel'in tevhidi. O da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Gönderilmiş olan Rasul'ün birlenmesi. Bu iki tevhid, ittiba tevhidi diye e, izahı yapılıyor. Yani eğer bir kimse bir ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmiş ise fakat sünnete göre yapmıyorsa o kimse bidate düşüyor. Muhammed ve Vesselam'ın sünnetine göre yapıyor fakat Allah Azze ve Celle'yi birlememişse o kimse de şirke düşüyor. Yani bu noktan iyi ayırt edilmesi lazım. Tekrar ediyorum. Örnekle açıklayayım. Az önce verdim örneği ama mesele anlaşılmaz. Mesela bir kimse secdesinin namazını Allah'tan gayrına yönlendiriyorsa bu la ilahe illallah'a muhalifet etmiştir. Allah'a birlememiştir ibadetlerden herhangi bir ibadeti Allah'tan başkasından yönlendirdiği için. Bir kimse de Allah Azze ve Celle'ye yapıyor ibadetini. Mesela az önce normalde namaz kılacağı yok. Ya. Mesela yatsın namazın ilk sünneti diye 4 rekat böyle bir namaz yok. Kişi de bunu biliyor. Bunun sayı olmadığını biliyor. Bilmeyeni bahsetmiyoruz burada. Bunun sayı olmadığını biliyor. Fakat İnsanlar bana sünneti terk ediyor demesinler diye insanları memnun etmek için namazı kılıyor. Ve bu namazı kılarken sünnete göre kılıyor. Hani ellerini falan kaldırıyor her tek bir de. Hepsini sünnete göre yapıyor. Rasul'e ittiba ediyor. Fakat burada ne var? Allah Azze ve Celle'nin birlenmemesi var. Bu Allah Azze ve Celle'ye yönlendirilen bir ibadet değil. Onu razı etmek için, onu rızası gözetilerek yapılan bir ibadet değil mahluku razı etmek için yapılan bir ibadet. Bu ikisi işte tevhid ile bidati, tevhid ile şirki ve ittiba ile bidati birbirinden ayrı temel unsurlardır. Yani La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah derken, biz İslam'a ancak bu kelimeyle giriyoruz, derken işte bu, bu kelimeyi söylerken neyi kastettiğimizi bilinçle söylemek zorundayız. Dünyada Müslüman sayılırız La İlahe illallah, Muhammedun Resulullah dediğin için. Ama Allah Azze ve Celle yarın bizleri sorguya çektiğinde her bir amelimiz, helalimizden, haramımızdan, hepsinden bir sorguya çekileceğiz. Bu La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah kelimesi bilinçle söylenilmesi gerekir ahirette kurtulmamız için. Eğer burada biz noksanlık yapıyorsak, amellerimiz bu sözlere aykırıysa işte e, bu Allah korusun kaybetmenin başlıca sebebidir. La ilahe illallah. İhlasında, samimiyetinde, birlenmesinde Allah Azze ve Celle'yi birlemek, tevhid etmek. Muhammedun Resulullah her amelinde, Allah Azze ve Celle'ye yaptığın her ibadette Muhammed ve Vesselam'a itiba ederek, onun sünnetinin dışına çıkmadan, kendin bir ibadet uydurmadan veya sünnette gelenlerin e, bazısını inkar ederek, e, inkar etmeksizin, eksiltmeksizin, aksine olan bir şey sünnetin muhalif olan bir şeyi meşhur diye ittihad etmek sizin amel etmekle olur. Allah azze ve celle bizleri e, her iki tevhitte de Allah azze ve celle'nin birlenmesinde de Muhammed aleyhissat ve sallallahi'nin birlenmesinde de bizleri muvaffak kılsın. Subhaneke <gülüyor> Allahumma ve bihamdik ve eşhedü ilahe la ilaha illallah ve estağfuruke tubik. Bir sonraki dersin inşallah 8. maddeyle devam edecek.